İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?